Amerika ile ilgili bilgiler vermiyoruz sadece. Bu bilgiler alıntılar, sözlük açıklamalarından yeni sözcüklere varacağız. Yani Amerika bize hangi sözcüklere götürüyoryu konuşacağız. Mesela şu ana kadar biz Amerika sözcüğünden keşif sözcüğüne gittik. Aslında yavaş yavaş istila sözcüğüne doğru da gidiyoruz. Eski kıtadan bir takım şeyler hem bayraklarda hem dilde karşımıza çıkıyor. Yeni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 Dönüştürme anlamında e, baktığın zaman bütün kıtaya, e, kuzeyinden güneyine, özellikle dil anlamında yani dönüşümler söz konusu olmuş. Kuzey Amerika'da, Kanada'da, Kübek eyaleti haricinde e, ve Amerika'da İngilizce, yani resmi değil, Kübek eyaletinde Fransızca konuşuluyor. Orta Amerika, hani biraz daha karışık. İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Felemekçe. Tabii hani burada sö sömürenin e, etnik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 We'll sun and the Holy Ghost They caught the last train for the coast The day the music died We started singing Bye bye, bye, -bye. this American bye. pie Drone the Chevy to the heavy but The baby was dry bye. And good old boys were drinking Was me and I Singing it's a real day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 New Orleans, Newcastle, Newport, New Amsterdam, New Hampshire, New Mexico, New York, New Jersey gibi... Uh -huh. e, ...daha 40 tane e, sözcükle karşı karşıyayız. E, bu e, eski yine karşılaştırmasından sonra e, istila ve dönüşümle ilgili konuya devam ediyoruz aslında. E, bu... E,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 E, bu e, istila ve dönüşüm hali Dönüşüm kelimesi de eklendi böylece sözlüğümüze e, Bana John Carpenter'ın Day Leave diye bir filmini e, anımsattı e, Bunu e, podcast kanalımızda e, Sayfamızda da bulabileceksiniz Bazı görselleri, bahsettiğimiz kitaplar Filmlerle ilgili e, listelere Oradan ulaşabilirsiniz e, İlk hafta geçtikten sonra e, Bu John Carpenter'ın filminde e, Dünyayı e, sanki uzaylılar e, istila etmiş gibi aslında bu markaların e, bir takım şirketlerin e, insanları aptallaştıran e, reklamların e, nasıl e, her tarafı e, doldurduğunu anlatır film e, zamanımız çok kalmadı o yüzden ayrıntısına girmiyorum ama film biraz eski kalmakla beraber çekimleri açısından e, çok iyi tavsiye ediyoruz e... bir de Amerikan karşıtlığı kavramı üzerinde duralım Hani vaktimiz yettiğince, İspanker ee, Yüzyıl Yıl adlı kitapta Sel yayınları tarafından basılmış 20. yüzyılın baş kaldırı sözünde özellikle Afro saç, Marcus Garvey e, ve Paul ...Robeson isimleri özellikle dikkatimi çekti... ...çünkü hani hepimizin bildiği... ...Amerikalı Malcolm X, Ku Klux Klan... ...Kölelik, Karapanterler gibi... ...bilindik isimler ötesinde... ...özellikle dediğim gibi... ...Paul Robeson'u... ...1898-1976 yılları arasında yaşamış... ...bahsetmek istiyorum biraz... E bu Amerikalı bir oyuncu, avukat aynı zamanda atlet, bas bariton ses sanatçısı, yazar, insan hakları savunucusu, e, Amerika barosunda kayıtlı ilk zenci avukat. Bu 1900'lerin başında oluyor, sevgili dinleyiciler. Otello'yu oynayan ilk zenci oyuncu. Hmm. O zamana kadar hep boyamış beyazlar mı oynamış? <gülüyor> <Herhalde> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> bir de bizim hani bizi ilgilendiren kısım anlamında Nazım Hikmet'in serbest bırakılması için kampanya başlatıp şairin dört şiirini beslemiş aynı hmm. zamanda bu çok ilginç şekilde ilk defa duydum çok Amerikan Komünist Partisi üyesi Anti Yahudi Komitesi kurucularından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 zaman bu cadı avıyla McCartney hatırlıyoruz. Evet, Vietnam, Vietnam görüşme, kezap, e, Kennedy suikastı bu e,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 temsilciliğini yaptığı Amerikan şirketi Morrison Knutson'a izafeten Morrison Süleyman olarak da anılmış. Ee, Morrison firması Ereğli Demir Çelik tesisleriyle Ott'un e, bazı testlerinin yapımını üstlenmişti. Demirel'in e, maliyetteki artış öne sürerek Ott'taki inşaatlar için temsilcisi olduğu Morrison firmasında fazla ödeme yapılmasını istemesi tepkilere yol açıyor. Ee, Morrison firması Ereğli Demir Çelik'teki iş uyuşmazlıkları nedeniyle de kamuoyun gündemindeydi. Süleyman Demirel'in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 Ee, ...festivalde izlemiştim ve e, film komedi gibi görünmekle beraber bütün yapay Amerikan değerlerini makinalı tüfekle... E, ...yok eden bir orta yaşlı Amerikalı ile bir genç kızı e, anlatır. Makinalı tüfek deyince aklıma geldi. E, makinalı tüfek Amerika... gibi konuşarak yetişmeye çalışıyorum programın sonuna. Ve bitmek üzere programımız... <gülüyor>